أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ala والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين فثر ويصل لي امري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر ربي بالخير Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler. Şu anda sesim geliyor mu? Evet. 2014-2015 öğretim yılının bahar dönemine ait olan hadis metinleri 2 dersinin inşallah bugün dersine bugün inşallah başlayacağız. Tabi normalde geçen haftada başlamamız gerekirken oryantasyon sebebiyle e, bu hafta başlamış durumda olacağız. İnşallah bu dönemde e, geçen dönemden biraz daha farklı bir tonda, farklı bir tarzda e, bir ders işleme e, stilimiz olacak. E, şimdi Geçen dönemden e, artık alışık hale geldiğiniz için e, temel kaynaklara bu dönemde de temel kaynakların e, şehirlerine dair bilgilerinde yer aldığı biraz yoğunlaştırılmış e, deyim yerinde ise bir metinle karşınıza e, çıkacağız inşallah şimdi e, arkadaşınızın bir tanesi geçen hafta telafi edilecek mi diye soruyor evet hem geçen hafta hem de son hafta, herhalde son hafta sınavlar bu seçim münasebetiyle erken alındığı için olsa gerek. Onlar inşallah bu hafta olmaz ama büyük bir ihtimalle gelecek hafta bunları telafi edeceğiz. Her zorluğun peşinde bir kolaylık vardır. Her kolaylığın peşinde bir zorluk vardır. Dünya hayatı böyledir. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Biz de buna, siz de biz de buna katlanmak durumundayız. E, zaten bu dünya imtihan dünyası. E, önemli olan bu dünya imtihan dünyasını geçebilmek. E, Allah öbür dünyadaki imtihanı başarabilmeyi bize nasip etsin inşallah. Evet bu kısa latifeden sonra dersimize e, yavaş yavaş ısınarak başlayalım. Metni hazırlayanlar Mendeniz e, Mustafa Ertürk, Zekeriya Güler hocamız ve Hüseyin Hansu hocamız olmak üzere. 3 kişi tarafından elinizdeki metin hazırlanmıştır. Şimdi giriş kısmı dediğimizde mukaddimeden şöyle biraz okuyalım. Bilgilendirme çerçevesinde. Bu ilitan programı çerçevesinde hadis metinleri 2 isimli ders için hazırlanan bu kitap 14 ünite ve ek birden oluşmaktadır. 14 ünitenin 7 ünitesi yani 1, 3, 5, 7, 9, 11 ve 13. üniteler iki kısımdan oluşmakta. Genel itibariyle kitabın kısımları ayrılmayan veya kısımın birinci kısımları 1 ila 6. üniteleri Profesör Doktor Hüseyin Hansu, 7 ila 12. üniteleri Mustafa Ertürk ve 13 ila 14. üniteleri de Prof. Dr. Zekeriya Güler tarafından hazırlanmıştır. 14 ünite içerisinde yer alan 7 ünitenin yani 1, 3, 5, 7, 9, 11 ve 13 ünitelerin ikinci kısımları ile kitabın sonundaki ek bir yani hadisle metin tenkidi ve prensipleri de tarabından hazırlanmıştır. Konu ve hadis seçimleri mümkün mümkün, mümkün, mümkün, mümkün mü? Müşterek kararla kitaba derc edilmiş, muhtemel farklı yaklaşımlar ve değerlendirmeler hadis ilminin geleneğinde de mevcut olan ilmi zenginliğin bir işareti olarak görülmüştür. Şimdi burada bir hususa işaret etmemde fayda var. Belki yanlış algılar, yanlış anlaşılmalar olabilir düşüncesiyle. E, konu ve hadis seçimleri e, mümkün mertebe müşterek kararla alınmıştır. Yani sadece benim tarafımdan ya da herhangi bir hocam tarafından alınmış olan bir şey değil. E, dolayısıyla müştereklik e, noktasında bu konuda hemfikiriz. Şöyle bir algı oluşmasın. Altyazı. E, Aynı zamanda soruların hazırlanmasında da ve soruların ortaklaşa sunulmasında da daima ortak bir sistem, ortak bir sistem takip edilmiştir. Dolayısıyla da soruların benim tarafından ya da bir başka hoca tarafından bizzat hazırlandığı şeklindeki bir algı, eğer böyle bir algı varsa bu kesinlikle doğru değildir. Bunu başlangıçta belirtmiş olayım. Çünkü şöyle bir en azından şöyle bir şikayet e, söz konusu, e, buradaki gerek soruların hazırlanması noktasında, gerekse soruların kalitesi noktasında ya da metinler açısından bahsettiğim, lisans üstü seviyesi, yani e, lisans seviyesinde bir notların hazırlandığı şeklinde e, ufak bir serzenişte bulunulmuş. Anlaşılan o ki, e, ben her zaman şunu diyorum, e, örgün eğitimdeki arkadaşlarınız öğrencileriniz hangi kategoriden geçiyor ise iletamdakiler de aynı kategoriden aynı olmasa bile zaten aynı olması mümkün değil. En azından benzer kategorilerden geçmesi gerekir ki standardı ya da kaliteyi bir derece daha olsa yükseltmiş olalım. Ünitelerin tamamında kısımlara ayrılmayan bölümleriyle ile kısımlara ayrılan ünitelerin birinci kısımlarında günlük hayatın mümkün mertebe günlük hayatın akışına uygun olarak yorum ve açıklamalarıyla birlikte iman, ibadet, ahlak ve hukuk konularına ilişkin hadisler yanında hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meseleler ve makaleler el almıştır. Şimdi bu dönem bu dönemde makalelerin de olduğu yani biz, bizzat ilmi makalelerin de olduğu bir bölümlerde yer alacaktır. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları ve hadisler özellikle güncel yorum ve değerlendirmeleriyle hadislerin Müslümanın güncel hayatı intikaline kıymetli katkıları olan e, Prof. Profesör Doktor İsmail Tüçakan'ın Hadislerle Gerçekliğin Eseri'nden bizzat kendilerinin de izniyle istifade edilmiş ve kaynakça da gösterilmiştir. 1 3 5 7 ve 9. ünitelerin ikinci kısımları Hadis metinleri bir dersinde yer alan Kütüb-i Tis'a'dan bazılarına ait şehlere tahsis edilmiştir. Yani bu e, bölümlerde e, Buhari Müslüm Ebu Davud Tirmizi ve Nesai'nin de yer aldığı e, kitapların şehlerini dair, orijinal şehlerinden de istifade edilecektir. Bu şeyhlerde bizzat neşredilmiş nüshalardan tanıma, okuma ve tetkik etme tecrübesini sizlere kazandırmak için pdf formatında sunulmuştur. Şerhten önce şerhin yazarı ve şerh hakkında kısa bilgi verilmiş, daha sonra o şerhten belli bir kısım neşredilmiş nüshasından pdf formatında ilave edilmiştir. Bu ilaveler, birinci ünitede şerh edebiyatı, genel bilgiler, şerh ihtiyacı, şerhin karakterleri, şarihin uyması gerekli adabı, şerh edebiyatı, giriş bölümünden sonra İbni Hacı El Askalani'nin Fethülbari isimli şerhi, üçüncü ünitede El Ayni'nin Umdetülkari isimli şerhi, 5. ünitede elmin hacı ki bu Müslümin şerhidir. Mübarek Furi'nin Tufetül Ahfezi Tirmizi şerhi ve Azmi Abadi'nin Ebu Davud şerhi olan Avnül Mabud isimli şerhleri burada yer almıştır. Buna ilaveten buna ilaveten 11. ünitede ise halk arasındaki ki bu konuda da bize bayağı bir faydası olacak olacak yani size daha fazla faydası olacak olan halk arasında hadis diye dolaşan e, bilgilerin ya da rivayetlerin gerçekten hadis olup olmadığını tanıma noktasında bizzat kendi kaynağından tetike yönelik olarak Acluni'nin ve maalesef e, aralarında pek çok akademisyenin de yer aldığı pek çok kişinin orijinal kaynak diye gösterdiği yani hadislerin e, sıhhatiyle alakalı orijinal kaynak diye gösterildiği ama halk arasında meşhur olan e, rivayetlerin tetkikine yönelik yardımcı kitap mesabesinde olan Keşfül Hafa isimli eseriyle ilgili bilgi ve örnek metinler kaydedilmiştir. 13. ünitede ise hadis ilminin e, yani e, neredeyse doğmasının gerekçesi olan e, mevzu rivayetlerin yani uydurma rivayetlerin e, nasıl anlaşılması ve nasıl tanıması gerektiğine dair literatür bilgisine yönelik olarak da Ali El-Karim'in El-Esarü'l-Mervua yani Mevzuatül Kübra isimli eseriyle El-Masnu' fi marifet mezû adlı kitapları hakkında bilgi verilmekte ve El-Masnu'dan da bazı örnek metinler ilave edilmiştir. Kitabın en sonunda yer alan ek bir de ise ki 7. üniteden itibaren e, yavaş yavaş artık bir hadis tenkidi nasıl yapılır? Özellikle metin noktasında e, tenkit yapılırken hangi usul ve kaydallere riayet edilmesi gerekir? Hazreti Peygamber zamanında var mıydı? Sahabe döneminde var mıydı? Ya da daha sonraki muhaddisler döneminde bir metin tenkidi ya da hadis tenkidi yapılırken neler dikkat edilmiş? Bunun kayde ve kurallarını göstermesi açısından hem geçmişten hem de günümüze ait e, birtakım takım hususlara yönelik e, bilgiler bu hadiste metin tekhidi başlığı altında sunulmuştur. Tabi bunların daha henüz yani 14. üniteye varmadan önce kademe kademe yavaş. Sizi bu tür tartışma noktalarına ya da netameli dediğimiz konuları alıştırmasa dediğinde 14. ünitenin en sonunda ek olarak ilave edilen bu bilgiler Bugün itibaren video çekimine başladım. E, 14 video halinde toplam 14 video halinde sizin istifadenizde sunulacaktır. Yani bugün itibaren bu video çekimlere başlamıştır ve e, merkezden e, sisteme yüklendiği zaman da siz onlardan istifade edersiniz. Şimdi o videolarda ana hatlarıyla e, vurgulanması gereken noktalara işaret edilmiş. Daha ayrıntılı bilgilere siz e, kitabın sonunda yer alan o ek bilgiden istifade edersiniz. Dolayısıyla bu çerçeveden bakıldığında dönem son dönem olması hasebiyle hem hadis metinlerini anlama noktasında, şehlerden istifade etme noktasında ya da hadisleri hadislerin tetkiki açısından hangi tür mantık mantelte ya da hangi tür bir sistem üzerinden hadislerin yorumlanması gerektiğine dair bilgileri de Böylece bu dönemde inşallah ana hatlarıyla ve özü itibariyle ve kaynakları itibariyle bizatihi kendi kaynaklarından bizatihi kendi kaynaklarından diyorum sağdan soldan değerleme toplama şekline değil öğrenmek suretiyle en azından hadis ilminin ya da hadis ilminin mantığına göre hadisleri anlamak, hadisleri değerlendirmek ve hadisler çerçevesinde oluşan bir takım tartışmaları da yakından tanıyıp ona göre deyim yerinde ise hadis olmayan hadis olmayan peygambere izafe edilen Peygamber e yanlışlıkla ya da kasten yanlışlıkla izafe edilen rivayetlerin arasını ayırabilmek, sahihine sahih olmayanı ayırabilmek amacıyla böyle bir yöntemi inşallah elde etmiş olacaksınız. Tabi dediğim gibi bu zor bir dönem. Yani bir öncekinden daha da farklı bir dönem Olacaktır. Dolayısıyla da şimdiden e, yavaştan yavaştan çalışmaya başlarsanız inşallah bu konuda çok da fazla sıkıntı olmayacak. Gün be gün mümkün mertebe bunu gerek canlı derslerinizi gerekse metinlerinizi takip ettiğiniz zaman da zaten e, ben geçen haftaydı herhalde. Geçen haftadan ben e, temsilci arkadaşınıza gönderdim e, 14 ünitenin tamamını dolayısıyla e, şüvey şüvey olarak ifade edecek olursak Arapça tabirle. Şimdiden başlarsanız İnşallah ileride fazla sıkıntı olmaz Evet Diyoruz ve tevfik Allah'tandır diyerek Konumuza geçiyoruz Şimdi birinci kısımda Önce yumuşaktan başlayalım Yani yavaş yavaş bizden biraz sert viraja sert girmeyelim Sizde zaten Herhalde bundan önceki dersiniz Tefsir dersiydi Onda bayağı yorumlusunuz anlaşılan bu sesle bir sıkıntı var mı Evet demek ki herkese göre farklı gariz edebiliyor Can da geldi mi? Evet. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu arada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Hadislerin tercümesini yaparken ya da hadislerin tercümesini hadislerin açıklamasını yaparken bazı edep tarzında olan ifade ve beyanlar var bunlara da dikkat etmekte fayda var Ey Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin Allah ve Rasulü'yü bilir diye cevaplıyor ee, karşılık veriyor Muaz bin Cebel Allah Rasulü'yü bilir Hazreti Peygamber bunun üzerine hiçbir şeyi ortak tutmaksın Allah'a kulluk etmelerdir kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin Allah ve Rasulü'yü bilir onlara azap etmemesidir bir başka hadiste Allah Resulü şöyle buyurdu. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır. Enes bin Malik radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç hasret vardır. Bunlar kimde bulunursa o imanın tadına tadar. Allah ve Resulü, bu ikisinden başka her şeyden fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek ve küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Başlıklarını taşımaktadır. İman demek Allah'ı tanımak ve O'na itaat etmektir. Biraz önce okumuş olduğumuz rivayetin, şimdi şöyle bakalım. Yine usulümüze aynı şekilde devam ediyoruz. Nedir usul? İlgili rivayetin geçtiği kaynak. Bakıyoruz bir numaralı dipnota. Nerede geçiyor? Buhari, Kitab-ı Tevhid Livas bölümünde 101 numara Cihat 46 Bu Burada İstizhan diye çıkmış Burada e, bir yanlışlık olmuş Demek ki Buhari'de kitab Tevhid kitab Libas ve Cihat bölümlerinde Bu hadisi şerif zikredilmiş Peki e, Kitab-ül Libas denilen kısım Giyim kuşamla alakalı Cihat Hazreti Peygamber'in seyriyle alakalı Tevhid zaten malumunuz Müslim'de kitab-ı imanda geçmekte, Tirmizi'de imanda geçmekte, İbn-i Maci'de kitab-ı zikredilmekte. Zaten Ahmet bin Hanbel de, konu başlığı olmadığı için konu başlığı olmadığı için ister istemez e, istihzan değil istihzan yani izin istemek babı, izin istemek onunla alakalı bir bölümden bahsedilmiştir. Evet, bu hadis çerçevesinde şöyle bir genel bir yorum yapılmakta. Hazreti Adem'den beri bütün peygamberlerin ortak çağrısı, tevhid ilkesine inanç, söz ve davranış olarak sahip çıkmak olmuştur. Anla olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve putlardan sakının diye emretmesi için her millete bir peygamber gönderdik. Ayeti bu hakikati gözlerinde sermektedir. Hakkullah kavramı var. Şimdi sadece e, kısa geçeyim buraları. Evet. Hakkullak kavramı teyit merkezi olmayan hak din yoktur. Ancak zamanla teyit merkezinden ve ilkesinden uzaklaşan yanlış yönlere ve yollara sapan ya da saptırılan dinler olmuştur. Her defasında yeni bir peygamber aracılığıyla yeniden ortaya konan ve insanlığa sunulan Allah'ın birliği ilkesi en son dinimiz tarafından pek açık seçik ve yalın ifadelerle bir kez daha belirlenmiştir. İhlas-ı Şerif diye bildiğimiz 112. sure dinimizdeki tevhid anlayışının çerçevesini çizen ve özünü belirleyen suredir. Hadisimizde tevhidin ve ona dayalı kulluğun Allah'ın kullar üzerinde hakkı olduğu bildirilmektedir. Allah'ın hakkı, yani hakkullah, kulların Allah'a karşı yerine getirmekle mutlak yükümlü oldukları şeydir. Onu da sevgili peygamberimiz, hiçbir şeyi ortak tutmaksızın Allah'a kulluk etmek olarak belirlemiş, bulmaktadır. Hadisimizde geçen kulluk etmek tabiri, Allah'a birlemek ve o inançla sadece ona kulluk yapmak anlamına gelmektedir. Yapılan işlerin ibadet olabilmesi için ibadet olabilmesi için temelinde tevhid inancının bulunması gerekmektedir. Böyle bir inançtan yoksun olarak yapılan her türlü kulluk gösterisi ancak bir tapınmadır. Tabi tapınma ifadesini e, tapma kavramı e, şöyle ifade edeyim. Aslında Kulluk kavramı karşılığı yani Türkçe'deki ifadesi tapmaktır. Fakat tabi buradaki tapınmanın anlamı farklı bir anlamda yani gösterge olarak yani bir gösteriş çerçevesinde olan şey olarak bir mana yüklenmiştir. Ama Türkçe'deki karşılığı yani Allah'a ibadet etmenin karşılığı da Türkçe'de tapınma'nın olarak ifade edebiliriz. İbadet kelimesinden kastedilen asıl manayla hiçbir alakası yoktur denilmiştir. Şirktir, sapıklıktır, şirk ise dünyada mutsuzluk kaynağı, ahirette sürekli azap vesilesidir. Hakkül ibad konusuna gelince, hadisimizde Allah'ın hakkı ifadesinin karşısında bir de kulların hakkı tespiti ve tanımı bulunmaktadır ki, hadisimizin diğer bazı rivayetlerinde açıkça ifade buyrulduğu gibi, tevhid inancı üzere, yani hiçbir şeyi Allah'a eş ortak tutmaksızın, sadece ona kulluk edilmesi halinde, Kulların Allah üzerindeki hakkı yani Allah'ın onlara azap etmemesidir. Bilindiği üzere Allah Teala üzerine hiçbir şey vacip değildir. Burası önemli. Kimsenin ondan hak olarak bir alacağı da olamaz. Ancak o vaat etmişse, hak olarak belirlemişse bu onun lütuf ve ihsanı olarak gerçekleşecektir. Çünkü Allah asla vaadinden dönmez. Dolayısıyla da şiir karıştır, karıştırmaksızın, Tevhide sahip çıkanlara azap etmeyeceğini o vaat etmiş, Hazreti Peygamber de bize bunu müjdelemiştir. Hadisimizi muhtelif rivayetlerinden öğrendiğimize göre, ravi Büyük Sahabi Muaz bin Cebel, bu büyük müjdeyi halka duyurmak istemiş, fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tırnak içerisinde <gülüyor> tembellik ederler diye buna müsaade etmemiştir. Ancak Muaz bin Cebel, bir emaneti saklamış olarak ahirete intikal etmek istemediği için hayatının son demlerinde bize bu gerçeği ve bu büyük müjdeyi haber verilmiştir diye bir cümle geçmektedir. Şimdi burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Nedir o soru? Tembellik ederler diye bunu müsaade etmemiştir karşılığında mağaz bin cebelde demek ki o zaman müsaade e, ne yapmış oluyor? Çinemiş mi oluyor diyeceğiz. Bu rivayette, bu rivayette bir e, en azından soru sorulması gereken bir husus var. Hazreti Peygamber kendisine bir şey tebliğ edildiği zaman o tebliği herhangi bir e, öteleme olmaksızın ya da geciktirme olmaksızın normalde tebliğ etmesi gerekir. Budur. Tebliğde Tebliğde gecikme olmaz. Tebliğde e, geri bırakma, öteleme olmaz. Dolayısıyla bu e, rivayetin e, rivayetlerde daha doğrusu rivayetin bu kısmında bir e, açıklaması gereken bazı noktaların olduğunu da başlangıçta belirtmiş olalım. Evet iman kapsamıyla alakalı olarak nakledilen rivayete baktığımız zaman da hepinizin bildiği buraları geçiyorum. İşte Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ahiret gününe hayır ve ile kadere inanmandır şeklinde ifade edilmiş. İmanın tadı zaten bunları birinci dönemde görmüştük. Ee, nerede görmüştük? Hatırlıyor musunuz? Buhari'nin kitab İmanındaydı, imanındaydı değil mi? İmanın tadı meselesinde halavetül iman konusunda geçmişti. Buralarda geçelim. Sevgide mümin farkı لَا يُؤْمُنُ hatta حَتَّى يُحِبَّ اَلْيَخِهِ ma يُحِبِّ اللُّ نَفْسِهِ Artık bunun üzerine çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Nedir? Kendisi için fayda anlamında, kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de istemedikçe, kamil noktasında imana erişmiş olmaz. Bunu becerene ya da bunu yapabilene, bunu başarabilene ne mutlu. <gülüyor> İmanın yansımalara kısmı 70 küsur şubeye ayrılacaktı. Hayata bunlardan bir tanesiydi. Onla ilgili rivayet okumuştuk. Siz bunları okuyup geçersiniz. Yani okunup anlaşılmayacak, izah edilmeyecek bir şeyler değil artık. Buralar size basit gelir. Sadece şunlara dikkat edin, yani e, ilgili bir rivayetlerin hangi bölümler içerisinde yer alma ihtimali olabileceğine dair bir e, artık e, yeteneğinizin gelişmiş olması gerekiyor. Mesela iman bölümünde geçiyor, i̇şte Ebu Dawud'un sünnet bölümünde geçmiş, işte Nesayde iman bölümünde, işte İbn Majid'in mukaddime bölümünde geçiyor. Şimdi İbni Hacı Elaskalani'nin Fethülbari barisini şehrine başlamadan önce, önce bir şerh nedir ne değildir? Şimdi şöyle Kabataslak birinci dönemde okumuş olduğumuz ya da en azından kısmen okumuş olduğumuz kitaplardan şöyle bir söz edelim. Buhari'nin değil mi? Buhari'nin El-Camiyus Sayihi, Müslüm'ün El-Camiyus Sahhi, Tirmizi'nin Camisi ya da Süneni, e bu Davud'un süneni, Nesai'nin süneni ve İbn Mace'nin süneni, bir de Darimin'in süneni ve İmam Malik'in Muvatta. Tabii burada Ahmet bin Hanbel'in istediğinden herhalde okumadık sizde. Yanlış hatırlamıyorsam. değil mi? Şimdi bunlar içerisinde o kitaplardan hadisler, o kitaplarda yer alan hadislerden istifade ederken hangi usule, hangi yönteme göre e, istifade edilmesi gerektiğini de bahsetmiştik ve demiştik ki hadislerin manalarını, hadislerin anlamlarını öğrenmek için bu noktada yapılması gereken şey, tabi bizim açımızdan, bizim açımızdan hadisin hangi ortamda, hangi bağlamda zikredildiğini hangi manaya geldiğini ve kimler için ve nasıl ve ne şekilde söylendiğini test etmek için ve hadis ilmi içerisinde yer alan diğer konuların da yer aldığı bir şerhe başvurması gerektiğini de söylemiştik. İşte şimdi bu bölümde belki alıp okumakta ya da elinize dokunmakta dokunmaktan çekindiğiniz, korktuğunuz, biz bunun üstesinden nasıl gelebiliriz, nasıl başarabiliriz dediğin diyebileceğiniz şekliyle olan e, kitaplardan örnekler göstermek suretiyle sizdeki bu e, korkuyu en azından belli bir oranda kırabilecek şekliyle e, bu kitapların içerisinde yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Ama önce bir kitapları tanıyalım. Yani şer şeyleri, nedir teline şeyler nelerdir? Neler nelerden oluşur? Özellikleri nelerdir? Nasıl istifade edilmesi gerekir? Bunlardan bunları kader belli bir oranda sizin istifadenizle sunmaya çalışalım. Şimdi tasnif devri eserleri ne dayalı? Çalışmalar içinde en yakın ve yoğun olanı şerh edebiyatıdır. Şimdi burada dikkat ederseniz tasnif devri eserlerine dayalı. Peki tasnif devri eserleri denildiği zaman ne anlaşılması gerekiyordu? Şöyle tarihi bilgimizi yeniden bir yoklayalım. İkinci asır ve üçüncü asır. Bunlar tasnif dönemi, yani Hicri ikinci ve üçüncü asır ile. Dördüncü asır ilk yarısı, yani işte kimlerine göre, e, çeyrek, de, e, çeyrek kimlerine göre yarısı. Bu dönemde meydana getirilen eserler, tırnak içerisinde orijinal, özgün eserlerdir. Özgün tasnif edilmiş olan kitaplardır. Dolayısıyla bunlar tasnif dönemi eserler. <gülüyor> Bir de bu dönemden sonra yani Hicri 4. asırdan sonra 4. asrın ilk yarısından sonra meydana getirilen eserler daha ziyade bu eserlere dayalı olduğu için onlar ikincil kaynak konumundadırlar. İşte bunlardan bir tane bunlardan bir grubu da şerh olanlardır. Şerh edebiyatı hiç şüphesiz müelliflerin lügat açısından bir lügat açısından garip ve önemli lafızlar ve müşkil manalar ihtiva eden hadisleri açıklamak önce şimdi gözünüzün önüne bir hadis getirin. Şimdi o hadisinde bilmediğiniz kelimeyi, bilmediğiniz kelimeyi şimdi soyut anlamda altını çizin. Bilmediğiniz kelimelerin ya da kavramların altını çizin. Ya da müşkil manalar var. Şimdi o hadiste e, bizim anlamatta ya da Anlaşılmasında güçlük çektiğimiz, güçlük çekilen bir takım manalar var. Müşkiliyetin sebebi nedir? Bizdeki ön bilgilerden kaynaklanmaktadır. İhtiva eden hadisleri açıklamak, irabını nasıl okunacağına dair, işte şöyle mi okunsun, böyle mi okunsun, ya da bunun konumu nedir, tarzındaki ve bunun neticesinde çıkan hükümler. Yani siz bir hadis okuyorsunuz o hadislerle alakalı e, gerekli malumatı, bilgileri derlediniz, topladınız, bir araya getirdiniz ve nihayetinde de e, neticede karşınıza bir hüküm çıktı. İşte hükümler ve bu hükümler ile ilgili fakihlerin görüşleri ki Tirmizi'yi hatırlayın bak Tirmizi'yi hatırlayın ya da diğer sünnet kitaplarındaki bab başlıklarını hatırlayın. Onların hepsi bir fıkhı hükümdür. Fakihlerin görüşlerini tespit düşüncelerinin bir mahsulüdür. Yani şer ihtiyacı bu bu sebeple şerh edebiyatı hadislerdeki demek ki garip ve nadir kullanılan kelimelerin sözlük açıklamaları ihtiva eden hadis lügatları ki garibül hadistir kısa e, adıyla kısaca ifade edecek olursak garibül hadisler hadislerde geçen garip ve nadir kullanılan kelimelerin sözlük anlamlarını ihtiva eden hadis lügatları anlamındadır ile hizi 3. asırda başlamıştır. Yani, Esasında başlangıçta şerh edebiyatının nüvesini Garibül Hadisler oluşturur ve bunlar da Hicri 3. asırda oluşmuştur. Daha sonraları ki Hattabi, Hattabi hatırlıyorsunuz. Vefat tarihi Hicri 388, Malimü's-Sünen ve Âlemü's-Sünen ya da Âlemül Hadis isimli Ebu Davud ve Buhari'den yazdığı şehler gibi şerh kelimesi kullanılmadan bakınız şerh kelimesi kullanılmadan kaleme almış kısmi şerhler ile gelişmesini sürdürmüş. Yani birinci kademe Garibul Hadis, ikinci kademe e, isminde şerh olmaksızın Muallimü Sunen ya da Alamü Sunen gibi isimlerin yer aldığı ve şerh özelliği taşıyan şerhler ve bilahirede açıkça şerh adıyla yani eserin adında bizzat şerh kelimesi geçmekte ve muhtelif bakış açılarına göre yazılmış büyük hacimli eserlere kavuşmuştur. Yani üç kademede gelişiyor. Garibül hadisler, isminde şer olmayan ama şer özelliği taşıyan, mealim-i gibi bir de şer hadrini taşıyan grup. Bu edebiyat daha dar çerçevede yazılmış olan ve bunun devamında haşiye ve talikleriyle devam etmiştir. Yani bir hadisinin açıklamasına yönelik olarak hadiste geçen garip kelimeleri Anlaşılmayan lafızları, müşkül durumları, izah etmek, onları ya da onlardan çıkartılan hükümleri, hükümler neticesinde fakirlerin görüşününde yer aldığı bütün bu bilgiler esasında şerh hadıyla yayınlanan eserlerde ve şer hadıyla olmayan ikinci kademedeki eserlerde yer almıştır. Birinci kademede ise sadece garibül hadislerde, hadislerde geçen garip ve müşkül lafızların sözlük anlamına açıklayıcı e, eserlerden oluşmaktadır. Demek ki e, hafızamıza yerleştireceğimiz şey şerh edebiyatı denilince bir garibül hadisler iki içinde şerh e, ismin geçmeyen ama şerh özelliği olan eserler, üçüncüsü ise adı adında şerh olan eserlerdir. Hemen işaret edelim ki şerh edebiyatı hadis edebiyatı içinde önemli ve yaygın bir yer işgal etmesine rağmen sadece hadis ilmiyle sınırlı değildir. Tıpkı nasıl ki Kur'an için yapılan açıklamalar tefsir ismini almış fıkıh, kelam, sarf nahi, şiir edebiyat ve öteki İslami inlere dair eserlerde şerhler yazılmıştır hatta hadis usulü eserlerde şerh edilmiştir pek tabi olarak biz burada bütün bu detayı verebilecek durumda değiliz ancak yukarıda işaret ettiğimiz tarihi sıradan farklı olarak yani garibül hadis işte muallim-i gibi ya da şerh özelliği taşıyan şekliyle şerhten sonra da haşiye talik gibi hususlar dikkate aldığımız zaman e, bunlardan söz edecek meşhur ve muteber birkaç örneğini tanıtmaya çalışacağız. Tabi önce şerh nedir? Şerhçilik nedir? Bu konuyla ilgili e, malumata girelim. Şerh, şeraha Rabbi şerahli sadriyden aklınızda kalsın. Rabbi şahli Sadri ve yesirli emri. her gün okuduğum, daha doğrusu her derste okuduğum dua İnşirah Suresi o aklınız olsun. Lugatte neymiş? Fethetmek. Talik ilave e, ilavede bulunmak, genişletmek, tefsir etmek, açıklamak anlamlarına gelmektedir. Genişletmek anlamında kelime Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Aynı anlamda yani göğsü genişletmek manasında hadislerde de yer almaktadır. Şerh anlamında hatta bir şimdi şerhün anlamıyla ilgili olarak Hatta bir sırasıyla bir tefsir, izah, beyan, delalet ve keşif kelimeleri kullanmaktadır. Bakın şimdi bunları bu kavramları duyduğunuz zaman bunların da şerh anlamına geldiğini ya da şerh anlamıyla örtüştüğünü kendisi bizzat ifade etmiştir. Yani tefsir kelimesi, izah kelimesi, beyan, delalet ve keşif kelimelerini bu çerçevede değerlendirmiştir. Hadis edebiyatı terimi olarak şerh, herhangi bir hadisi veya birçok hadisi ihtiva eden bir hadis kitabının şimdi bold dediğimiz o e, kalın harflerle yazılmış olana dikkat edin. Kavai'de arabiye ve usulü şer'iye hasebince bir katri ta'ka yani Arapça kaydı, Arapça gramer'e göre ve şer'i usule göre Mümkün mertebe ne yapmak, onu açıklamak, ona izah ettirmek anlamına geldiğini ifade, e, geldiği ifade edilmiştir. Her ne kadar orijinal telif sayılmasa ve bir asıl üzerine yapılmış çalışma olsa da, ki malum şerh belli, asıl nedir? Hadis kitabının kendisi e, ve onun üzerine yapılan çalışma olduğu için de orijinal kaynak olma üzerine sahip değildi. Ancak... Şerhin ciddi bir takım güçlükleri ve özellikleri taşıdığı açıktır. Şerh, rivayetleri belli tertikler ve belli kriterlere göre sıralamaktan çok daha değişik yönlere bulunan bir çalışmadır. Yani sadece e, rivayetleri al, sen sırala, işte buradaki kelime şudur, bu şu anlama gelir, anlamına kesinlikle gelmiyor. Mansur Ali Nasif'in e, Nasif haklı olarak ifade ettiği gibi, Hadis şarihi Çoğu kimselerin bilemeyeceği birçok zorluklarla karşı karşıyadır. Hadis usulü tekniklerine göre Her hadisi değerlendirmek Kaynaklardaki durumu tahkik etmek ihtiva ettiği lafızlar Ve manalarla ilgili edebi ve bilimsel yönleri kavramak Taşıdığı fıkhi hükümleri doğru olarak tespit Ve izah usulünü bilmek Yani şimdi siz her doğruyu bilirsiniz ama Bizde onu izah etmenin usulü ve uslubu vardır. Bilmek hep şarihe düşen görev olmaktadır. Yani şarihin üzerinde, şerheden üzerinde hep bu görevler var. <gülüyor> bir, hadisleri, hadisin tespitini yapacak. Yani sadece tek bir üzerine değil, o hadisle alakalı hadisin diğer tariklerinin tespitini yapacak. Onları bir araya getirecek. İster kronolojik, isterse farklı açılardan bir araya getirdikten sonra... Her hadisin sıhhat durumunu, yani isnat yönünden de sıhhat durumunu alacak, teker teker inceleyecek. Kaynaklardaki durumunu tahkik edecek, ihtiva ettiği lafızlar ve manalarla ilgili edebi ve bilimsel yönleri kavrayacak ve kavratacak. Taşıdığı fıkhi hükümler vardır, onların doğru tespitinin ve izahının yapılması gerekiyor ki bunlar bu anlamda elbette büyük sorumluluk isteyen hususlardır. Bu sebeple şerh, telif türlerinin en zoru ve hadis alanında yapılacak çalışmaların boyutları en geniş olandır demiştir. Bahis konusu zorla i̇bn Haldun da bilginlerin Buhari'ye şerh yazmayı ağır ve müşkil bir iş saydıklarını kaydetmekle işaret etmektedir. Ama her şeye rağmen şerhin bir ihtiyaç olduğu ve karşılanması gerektiği de ortadadır. Şerh ihtiyacı konusuna gelince aslında her kitap yazarının amacı şerhe ve ilave bir açıklamaya gerek kalmadan anlaşılmaktadır. Ancak yine de bazı sebeplerle şerhe ihtiyaç duyulmaktadır. Yani bir kitap yazarı e, yan açıklamalarla ya da ilave açıklamalarla mümkün mertebe kendisi için değil, daima başkaları tarafından anlaşılmayı hedefler. Zaten amaç da budur. Hatta bize ilk e, yüksek sansa başarı. Derdi ki ya da başladığımız zaman Eğer siz bir kitap yazacaksınız ya da bir makale ya da bir yazı yazacaksınız asla bunu kendiniz için yazmayın siz onu daima başkaları için yazacaksınız yazmanız gerekir acaba ben bunu yani dışarıdan birisi olarak okursam bundan ne anlarım gibi hani şimdi işimizlerin dediği var ya empati sağlamak Kendinizi başkasının yerine koyarak okuyacaksınız ve onu o şekilde telif edeceksiniz. Niçin? Anlaşılmak için. Siz, sizdeki bilgiyi başkalarına aktarırken mümkün mertebe bu prensibi daima göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ama tabi zamanla e, şimdi, bu ihtiyaç sadece hadis edebiyatı için değil bütün ilim dallar için geçerlidir. Bu konuda katip çelebinin şer ihtiyacına dair üst sebebi e, zikrettiğini görüyoruz. 1- Yazarın üstadlığı Şimdi kimi insanlar vardır az sözde mümkün mertebe bir yerinde çok şey ifade etmeye çalışırlar. Şu ses nasıl arkadaşlar? Sık mı geliyor? Boğuk geliyor. Muhtemelen bu kopuluk olabilir mi? Sen. mi? Şimdi nasıl? İyi mi? Acaba ses fazla mı geldi? Ondan dolayı mı acaba? Şu anda nasıl? Mi, İyi. Evet, nazar değerleri aldı. Şimdi e, bu çerçeveden bakıldığında e, birincisi yazarın üstadlığından kaynaklanmakta. Şimdi başkaları yazarın bu vasıflarına sahip olamadıkları için eserin bir kısmını anlamakta güçlük çekerler. Ya da hiç anlayamazlar anlayabilmek için daha fazla söze ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple bazı alimler kendi eserlerine şey yazmışlardır. Şimdi zaman zaman şimdi ben buradaki metinleri okuyorum ya. Metinleri okurken orada geçen bir takım kavramları bir takım manaları daha farklı açılardan sizin mesela sizin anlayabilmeniz için mümkün mertebe. Ben sizi daha fazla daha fazla algılama noktasında e, tenaciplik olsun diye mümkün mertebe olanca gayret sarf ediyorum. Dolayısıyla da İster istemez bir şey ihtiyacı ya da bir açıklama ihtiyacı bir şekilde meydana gelecek ve doğacaktır. İkincisi, verilen hükümlerin bir kısım mukaddimeleri durumun açık olması dolayısıyla hasfedilir. Bazı hükümlerin sebeplerinden de gaflet edilebilir. Bu da bu, da, bu mukaddime ve illetleri ortaya koyacak ilave bir çalışmaya bir şerhe ihtiyaç gösterir. Üçüncüsü, lafzın birçok manaya ihtimali olması. Mecazi lafızların kullanılmış bulması da bir şarihin yazarın gerçek maksadını açıklamasına ihtiyaç hissettirir gibi bir takım gerekçelerle bunları katipçilerle bir söylemiş. Genel anlamda şudur, yazarın ilmi seviyesi üslubu, eser yazmakta takip ettiği yöntem ve dil hususiyetleri gibi üç ayrı noktadan kaynaklanmaktadır. Şimdi, e, şimdi, kendi eserine şerh yazmak yerine bunu bazı alimler yazmıştır, yapmıştır tabii yani. Hem kendi eserini yazıyor hem kendi eserine şerh yazmıştır. <gülüyor> tabii bir de şu, şu da var. Şimdi yazmış olduğu kitap e, ihtiyaca göre değişebilir. Şimdi belli bir seviyede gelmiş olan insanlara hitap ediş tarzı farklıdır. Onun e, daha farklı bir kademede olan insanlara hitap ediş tarzı farklı olacağı için muhtemelen bu tür gerekçelerde e, gerekçelerden de kaynaklanmış olabilir. Bir hadis kitabı için bu üç sebebi ilaveten hadislerin dini ahkamın Kur'an'dan sonraki ikinci kaynağı olmasını, bakın şu cümleyi altına çizelim. Dini ahkamın Kur'an'dan sonraki ikinci kaynağı olmasını. Ne demektir bu? Kur'an'dan sonra falancanın filancanın ifade ya da beyanları kaynak konumunda olamaz. Tekrar ifade ediyorum. Dini ahkamın yani dini hükmün Kur'an'dan sonraki ikinci kaynağı bir kere e, sünnet dediğimiz Hazreti Peygamber'in uygulamasıdır. Ve onları yeni durumlara göre, şimdi tabi zorluk yavaş yavaş başlıyor. Yeni durumlara göre, yeni manalarıyla aslında yeni mana yerine şu ifadeyi kullanabiliriz. Yeni yorumlarla değerlendirme ihtiyacının bulunmasını da katmak mümkündür. Bu aynı zamanda aynı eseri değişik dönemlerde farklı kişiler tarafından veya aynı muhit ve asırda birkaç çare tarafından şerh yazılmasının da gerekçesi şerhlerin yenilenmesinin ana sebebidir. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Buhari'yi yazmış e, Buhari'ye Hatta abinin yazmış olduğu Alami Sünen ile e, Hicriye 8. asırda yazılmış olan fetül Bari ya da Umdetül Kariye arasında dağlar kadar fark var. Niye? Çünkü şey ihtiyacı, şimdi o dönemdeki insanların ihtiyacı ile daha sonraki dönemdeki insanların ihtiyacı arasında elbette bir uzun bir boşluk vardır. Bu boşluğun da bir şekilde doldurulması gerekiyordu. Kur'an ve sünnetin dinamizmi ve her çağa hitap eden özelliği de ancak böylece ortaya çıkar. Kaldı ki bir hadis kitabının şerhinde hadis usulüne ait teknik yönler açısından her hadisin ayrı ayrı ele alınması ve onların öteki İslami ilinlere ne ölçüde kaynaklık yapmış olduğu gibi çok önemli noktalara yönelik açıklamalara yer verilmesi esastır. Bakınız hadisçinin ya da hadiste iştigal eden ya da hadisi şerh eden bir insanın görevi sadece hadisi şerf etmek değil. Esasında o, diğer ilim dallarına ki fıkha, kelama ya da tasavvufa her neyse, diğer ilim dallarına da bir şekilde hüküm olması yönünden malzeme temin ediyor. O malzeme teminini sağlıklı bir şekilde yapması gerekir ki ondan istifade edecek olan insanlar da aynı derecede istifa, daha o sünnetin dinamizminden ya da hadislerin dinamizminden istifade etmiş olsunlar. Yani siz hadislerdeki kaynağın, e, menbaın e, anlaşılmasında ne derece başarılıyseniz, onun daha sonraki nesillere ya da başkaları tarafından aynı şekilde dinamizmi kazanmasına da yardımcı olursunuz. Yani doğru, orantı, e, doğru orantılı olarak da bu ihtiyacı gidermeniz gerekiyor. Evet, şehirlerin karakterlerine gelince şimdi e, Fetül bariden göreceğiz. Fetül Bâri, e, aynı Umdetül Kâri isimli eseri, Avnül Maâbût var, e, Tu Fetül Afzî gibi şehirler, Nevevi'nin minhacı var. Şimdi bu eserlerin e, her birinin kendine ait olan bir özelliği var. Dolayısıyla e, hepsi aynı boyacı küpüne batıp çıkmış gibi e, tabir yerindeyse. E, Aynı sistem üzerine ay tezgâhtan çıkmış değildir. Her birinin kendisine ait olan bir takım özelliği vardır, sistematiği vardır, tertip ve düzeni vardır. İşte bunlar içerisinde şehirlerin karakterlerinden de e, bahsedeceğiz. İsterseniz e, hem ben de bir mola vereyim hem de siz mola vermiş olursunuz. 10 dakika sonra görüşelim inşallah. Tamam.